Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Hamd âlemlerin Rabbi Allah subhanu ve Yerleri ve gökleri yoktan var eden Allah'adır. Gene hamd sünnet sahiplerine, tevehid ehline, cihat ehline bu günleri yaşatan gösteren Allah'a aittir. Salat ve selam kıyamete yakın kılıçla gönderilen savaş peygamberi olan Muhammed'in üzerine olsun. Dersimiz Mesailül Cahiliye kaldığımız yerden devam edeceğiz ama son dönemde gündemde malum çokça konuşulan Irak'taki fetihler var. Allah'a ölmeden bize bu günleri yaşattığı için hamd ediyoruz. Övgü O'nadır. Övülmeyi hak eden tek merci Allah'tır. İnsanlar topluluklar, cemaatler değildir. Allah sünnet sahiplerine böyle izzetli, şerefli günleri de nasip etmiştir. Allah hamdolsun. Allah Azze ve Celle inşallah Kerbela'daki necis müşrik rafizilerin de kafalarını kesmeyi mücahitlere nasip etsin en kısa zamanda. Allah Azze ve Celle yeryüzünde var olan bütün şirk yuvalarını, bütün şirk ehlinin kurduğu sınırları kaldırmayı, Allah yolunda savaşan, mücadele eden, tevhidin, akidenin evlatları ve çocukları, aslanları olan o yiğitleri Allah Subhanahu Wa teala nasip etsin. Bu yolda gelip geçen nice yiğitlere, nice erkeklere selamlar olsun. Allah bizleri de onların zümresine katsın. İnşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesailül Cahiliye'ye, Cahiliye e, cahili ehlin özelliklerini alıyorduk. Ve geçen hafta en son aldığımız özellik de Cahiliye özelliği olarak. E, Allah Azze ve Celle'nin, Subhane ve esma ve sıfatlarında kafirlerin, müşriklerin, ehli kitabın nasıl tahrifler yaptıklarını anlatmıştık. Bu hafta 32. özelliğe kadar vardık. 32. özellikten devam edeceğiz. Allah subhanahu e, Muhammed bin Abdülvahhab rahimehullah. El-32 diyerek 32. özellik diyerek başlıyor. Kav, el-kavlu bir tatili tatil sözünü söylemeleri kemen yekuluhu alî firavun. Firavun ailesinin söylediği gibi. Şimdi öncelikle tabii tatil ne demek? Burada aslında şeyh bir şeyler kastediyor. Ee, aslında şeyhin bütün teliflerine muttali olan herkes çok rahat görebilir ki şeyh gerek kitabı ı tevhidde onun yazdığı nadir eserler var böyle. Gerek mesailül cahiliyede gerek gavaydül arba'ada dört e, kaidede dinin aslı esası olan dört kaidede ve başka eserlerinde takip ettiği yol kısa ve öz kelimeler ve cümlelerle az şeyle çok şey ifade etmek. Ta ki ilim talebeleri bu metinleri ezberleyebilsinler. Ta ki ilim talebeleri bu metinlerden yola çıkarak, istifade ederek, faydalanarak dinlerinin esaslarına hakim olsunlar diye böyle kısa cümleler kurmuş. 32. özelliği de bu kadar belirtmiş. Şimdi tatil kelimesi bizim Türkçe'ye de geçmiş. Diyoruz ya yeni karna alındı, çocuklar tatile çıktılar. Attele tatil. Yani bir şeyi geçici süreliğine iptal etmek. Bu süre bir gün olabilir, bir yıl olabilir, on yıl olabilir. Veyahut ucu açık da olabilir. Yani bir şeyi ertelemek, bir şeyi örtmek, kapatmak, bitirmek manasına gelir. E, Türkçe'ye de bu manasıyla geçmiştir. Yalnız lugatta aslı ve esası tereke ve ihla' kelimeleridir. Yani tereke, terk etmek, a da çıkarmak demek. İhla'a çıkarılmış olması demek. Ee, Ta'til İbnül Kayymi rahimahullah'ın belirttiği üzere üç tane esasa meminidir. Yani burada kastedilen şey Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve taala'nın alemin yaratıcısı yani onun yapan sanatçısı sani' kelimesi Arapçadan Türkçe'ye geçmiş sanaa sanat kelimesinin aslıdır. Sani' yani bunu yapan bu kadar var olan eşyayı yaratan manasına gelmektedir. Allah Azze ve Celle'ni bunların yaratan ve var eden olduğunu inkar etmektir. Tabii bu cahiliyenin özelliği çok nadirdir. Yani günümüzde de çok nadir, geçmişte de hep nadirdi. Allah bunları hiç kale dahi almamış çoğu yerde. Yani çok az Allah Azze ve Celle onlarla muhatap olmuş. Hatta Arapçada bir ifade vardır. Mesela bizde Türkçede özne, yüklem, tümleç, fiil bu tarz şeyler vardır dil bilgisinde. Her birinin bir görevi, şekli, şemali, geliş, edebiyatta kurulmuş dil bilgisi kurallarına göre bir keyfiyeti vardır. Arapçada bazı kelimeler vardır. Onların böyle adları yoktur. Onlara Araplar derler ki <gülüyor> Yani İrab'da dil bilgisinde yeri yok bunların. Yani bunlar etkisiz eleman sıfır gibi bir şeyler. Dolayısıyla bu tarz Allah'ın kainatın yaratıcısı olduğunu inkar eden insanlar Az olmuşlar. O yüzden bundan adı ateistler, dehriler denmiş. Dehri denmesinin sebebi e, dehr kelimesi Arapça zaman demektir. Dehriyun denen ateistler, Allah'ın varlığını inkar edenlere dehri denmesi sebebi. Wamal hayatuna hayatuna illa hayatuna dünya, wamanuhluka illa dehır. Yani bizim hayatımız şu yaşadığımız hayattır. Bizi zamandan başka bir şey yok etmez dediler illet dehir yani zaman demektir. Dehrilere ateistlere dehri denmiştir. Hani zamanla yok olacaklarına yani bunun boş bir iş olduğunu anlatmalarından dolayı böyle bir isim verilmiştir onlara ilim ehli tarafından böyle bir ıstılahla onlar anılmışlardır. Dediğim gibi burası çok nadirdir. bu Cahiliyenin bu özelliği yani ahmak kendini kandıran insanlardan başkası değildir. Özellikle ve özellikle televizyonlarda böyle Kültürlü, okumuş, akıllı ateistleri çıkartıyorlar. Karşısına da bir tane bizim doğudan, köyden, kasabadan bir yerden bulmuşlar bir tane genç. İlahiyatta okuyor. O da babasının zoruyla mı gitmiş artık? Hani örfü bir dine inanıyor. Dinden de fersak farsak uzak dinden haber yok. Çıkartıyorlar böyle kültürsüz çocuklarda karşılarına. İki tane kelime yapınca da millet zannediyor ki ateistler çok akıllı, din sahibi insanları da çok aptal adamlar. Yani oysa ki bu gibi tartışmalara selef hiçbir zaman girmemiş, selefin içerisinden sadece Ebu Hanife yani bu tarz tartışmalara belli bir dönem girmiş ateistlerle Allah'ın varlığını ispat etmek noktasında, akli delillerle başka delillerle ama e, ulemanın ekseriyeti, ekseriyeti bunlarla meşgul olmamışlar. O yüzden çok fazla meşgul olmayın. Özellikle mesela Fethullah Gülen cemaatiyle, teşkilatıyla Harun Yahya teşkilatının en çok üzerine çalıştığı adamlar bunlardır. Yani ateist adamlar, işte bilim adamlarından, doktorlardan, şunlardan, bunlardan raporlar getirirler, bak Allah var, delili bu, şu falan. Böyle gereksiz bir çaban içerisindeler, sanki 6 milyar dünyanın içerisinde bunların sayısı 600 bin var. Yani son dönemde artmaya başladı tabi de, mesela Hollanda'nın %50'si resmi devlet rakamlarına göre ateisttir, hiçbir dine inanmazlar, Allah'ın varlığını kabullenmezler. Dediğimiz gibi bizim irdeleyeceğimiz yer aslında bu özellikle burası değil. İbnül Kayyum diyor ki tatil yani Allah'ın yerleri ve gökleri yaratan olduğunu inkar etmek, bunu reddetmek üç şekilde olur. Tatil üç şekilde olur. Üç tane esası vardır. Şer'i ıstılahı kullanan ilim ehlinin yanında. Nedir birincisi? Az önce söylediğim ateistlerin söylediği la halika Yani bu kainatı yaratan biri yoktur demektir. Bu malumdur. İkincisi felsefecilerin ortaya attığı, İslam'da ihdas ettiği, akılcıların mutezile akımının ortaya koyduğu, kainatta var olan her şeyin mücerret olarak kendi kendini çevirdiği bir nizamın olduğu, buradaki var olan bu nizamın, işte Big Bang diyorlar, büyük patlama, başka başka, acayip acayip bilmi terimler getiriyorlar. Her biri bir şeyler anlatmaya, izah etmeye çalışıyor. E biri işte ondan sonra şeye, kavline gidiyor, bu Darwin'in fikrine gidiyor, mutasyon işte şekil değiştirmek, genlerin değişmesi vesaire. Bir değişimden söz konusu. Yani bu ikinci sınıf bunlar. Yani bir şeylerin varlığının bir o varlıkların zatının kendi kendini çevirmesidir diyor. Bu da çok önemli değil. Bunlar da bunlara yakınlar. Önemli olan üçüncüsü ve bizi alakadar eden kısmı, tatilin üçüncü kısmı. Tasrifu'l ibadeti liğayrilillah. İbnü'l Kayyim böyle söylüyor. İbadetin bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf etmektir. Yani bu müşriklerin işlediği şirkin adıdır. Aslında o da tatildir, Allah'ı inkar etmektir. Şimdi bizim kafamıza tatil, yani inkar, Allah'ın varlığını yok saymak hep ne diye yerleştirilmiş? Allah yoktur kelimesi. Başka tatil, inkar olmaz konmuş. Oysa ki ibadeti hak eden merci olan duayı, tevekkülü, tahakkumu, hükmü, İbadetin her nev'ini, her çeşidini hak eden, tek merci olan alemler Rabbi Allah subhanahu ve teala'dan başkasına kalkıp, ibadetin bir çeşidini sarf etmek asıl tatil budur. Ve İbnül Kayyum diyor ki, Rahimehullah gene bu tatili anlatırken, Azam-ı kufran min müşrikin, e, bu tatil küfrü e, diyor, müşrikin işlediği şirkten tabii ki derece olarak daha büyüktür diyor. Yani niye? Müşrik asıl da Allah'ın varlığını kabul etmiştir ama, İbadetin bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf beraber tatilin başka bir kısmına düşmüştür. Allah'ı hiçten yok saymak tabii ki diyor derece bakımından daha da nedir? Daha da üst derecededir, daha da kötü bir yer denir. Allah bizi muhafaza eylesin her türlüsünde. Burada e, sani kelimesini alusi ve e, işte bu Risale-i Şeh düşen bütün şeyhler, ilim sahipleri irdelemişler. Sani kelimesi az önce söylediğim gibi sanatçı demektir aslında Türkçe'ye geçen hali yani sani bir şey yapan sanatını ortaya koyan demek. Allah Azze ve Celle'nin sani diye bir ismi yoktur arkadaşlar yani bu bir sıfattır yaptığı fiilden dolayı ona verilen bir sıfatın ismi failidir yani. Yoksa esma Hüsna'da Allah'ın sanatçı diye bir ismi yoktur yani anlayacağınız dilden söylüyorum. Sanya sanatçı demek Allah azze ve celle'nin esma-i husnada böyle bir ismi yoktur. Bu sadece bir ihbardır. Yani haber vermektir. Allah azze ve celle'nin subhanahu teala'nın böyle bir sıfatı vardır demektir. Tabi şeyh kimi örnek verdi? Kane yakuluhu al firavun. Firavun ailesi bunu söylüyordular. Ne söyledi Firavun ailesi? Bakın. ayeti ayet-i kerime Kasas suresinde 38. ayet-i kerime "Ma Alim lekum min ilahin gayri" ''Benden başka bir ilah tanımıyorum size'' dedi. ''Ene Rabbukumul rabbukumul âlâ'' dedi başka bir ayet-i kerimede Nazihat suresinde. ''Ben sizin yüce Rabbinizim'' Şimdi hep biz bugüne kadar anlattık ki Firavun hiçbir zaman yani kavminin karşısına çıkıp ''Ben size rızık veriyorum, ben sizi yoktan var ettim, yarattım, ben şöyle yaptım, böyle yaptım'' demedi. Ama burada sanki ortaya konulan tablo Firavun bunu iddia ettiği gibi Allah zahirine bakıldığı zaman ayetlerin böyle çıkıyor. Bunu nasıl cem ediyoruz kardeşler? Firavun belli dönemlerde bunu iddia etti. Zaten Allah Azza Ve Celle Subhanahu ve Taala açık lafızda beyan ettiği için başka bir delil gelene kadar onun lafızın zahirinden saptırmamız da caiz olmaz. Ancak şu ayeti kelimelerde Allah Azza Ve Celle Firavun'un kendisinin ilah olduğunu, ilah olmadığını, insanları yaratmadığını ve onlara rızık vermediğine inandığını şu Nemil suresindeki ayet kerimeyle açıkça söylüyor. Allah ayeti diyor ki, Vacehdu biha o Firavun ve Firavun ailesi bizim ayetlerimizi inkar ettiler. Wasday qanet ha o ayetlere aslında yakînen iman ediyordular. Yani biliyordular Allah haktır. Musa'nın getirdiği din haktır. Musa hak üzeredir. Ama uluwa zulmen ve uluwa nefislerinde var olan yücelik, nefislerinde var olan kibir. Nefislerinde var olan zulüm sebebiyle ne yaptılar? Onlar inkar ettiler. Oysa ki nefislerinde biliyordular ilah değildiler. Dolayısıyla Firavun'un da böyle dönemleri olmuştur. İnsanlara böyle iddialarda bulundu ama dediğimiz gibi kendisi hakikatin ne olduğunu en iyi bilen taraflardan bir tanesidir. E, 33. özelliğe geçiyoruz. 33. özellik. Cahiliyelin özelliği eş-şerikatu fi'l mulki kemâ takuluhu'l mecus. Bakın şimdi burada iki tane ayrı zannettiğimiz bir kavmin iştirakını öğreneceğiz bugün. Diyor ki Cahiliye'nin 33. özelliği onların mülkte ortaklık kabul etmeleridir diyor. Mülkte ortaklık kabul etmeleridir. Kemâ takuluhu'l mecus mecusilerin ateşi tapanların söylediği gibi. Söz bu kadar. Ve sonra alusi'nin şerhi var. Alusi diyor ki, vel mecus, o mecusiler diye bildiğimiz kavim, ummatunto adlimul anwara ve vel maa vel, e vel Bize mecusileri sadece ateşi tazim edenler olarak biliyoruz. Diyor ki mecusiler ateşi, ateşi, ışığı, suyu ve toprağı kutsarlar, yüceltirler, tazim ederler. Mecusilerin dinin esası budur. Veyu qirruna zerdüşler denen zerdüşler denen insanların da o kendilerince din adamı saydıkları bu kavramları gene tazim eden onlara bunları öğreten insanların da peygamber olduğuna inanırlar. Wallahum şara'yun yasıru'n eyleyha bir de kendilerince haram helaller belirlemişlerdir, kendi şeriatları dahi vardır bu mecusileri. Wahum <gülüyor> firakun bunlar parça parça birçok çeşitli olan farklı farklı kavimdir diyor minhum onlardan bir taife vardır ismi elmezdekiyyetu ashabu mezdek mezdek denen adamın ashabı olan mezdekiler diye bilinen mecusilerin bir fırkası bir taifesidir. Bunlar ne demişler? Demişler ki bu mezdek denen adam alimdir, kudvedir bizim için örnektir. Ve bunlar şuna itikat etmişler. Ve haulâ yaraunel iştirâka fin nisâi vel mekâsibî İnsanların Kadınlarda ve elde ettikleri mallarda ortak olduğuna inanmışlar. Demişler ki dünyada var olan bütün düşmanlığın, savaşların, akan kanın, düşmanlığın, buğzun temel gayesi insanların ellerindeki mallar ve kadınlardır. Dolayısıyla malda ve kadında insan ortaktır demişler. Bugün kim söylüyor bunu? Sosyalistler, komünistler. Herkes mülkte ortaktır. Herkes eşit olacak. Ütopya diyorlar ya, paradoks, ütopya artık kelimeleri takip etmek de bir zor. Her gün yeni bir tane böyle garip kelime çıkartıyorlar. Kim garip kelime kullanıyorsa çok biliyor oluyor ya ondan öyle takılıyorlar. Yani ütopya da paradoks da denen şey, mustahil diye Arapçada ifade edilen, mümkünatı olmayan, pratikte uygulaması olmayan şey demektir. Yani paradoks çıkmaz. Ütopya mümkün değil. Şimdi herkesin düşünsenize malda eşit olduğunu, o zaman kimse çöp süpürmez. Basit işleri, ayak işlerini kimse yapmaz. Eğer insanların malda ve mülkte dereceleri olmasaydı o zaman Allah'ın zekatı emri yerine getirilemezdi. Fakir olması gerek ki zengin zekatı versin. Fakir olması gerek ki Allah azze ve celle zengini verdiği malla imtihan etsin. Fakir olması gerek ki fakir fakirliğine sabretsin, zenginden önce cennete girsin. Ayşe ile Abdurrahman İbni Aff arasındaki meşhur hadistir, kıssadır. Cennete daha önce giriyor. Niye? Abdurrahman bin Avf'dan önce giriyorlar cennete. Çünkü Abdurrahman ibni Avf zengin bir sahabe. Zengin, tüccar, malı çok olduğu için o bekliyor. Fakirler ondan önce girmişler. O da peygambere gelip soruyor. O malının hesabını verecek ondan sonra girecek diyor. Allah Azze ve Celle'nin birçok hikmetinin tezahür etmesi için insanların, derecelerinin farklı farklı olması lazım. Ee, gelirlerinin, kazandıklarının yani... Genel itibariyle toplumun arasındaki derece dediğimiz şey var ya, onun var olması lazım ki bu bahsedilen sıkıntılar yaşanmamış olsun. Tabi bu şu demek değildir. Yani özellikle mesela kapitalist sistemlerde, günümüzün kapitalist sistemlerinde zenginin daha zengin, fakirin daha fakirleştiği, birilerinin lüksten, şatafattan daha çok yemek için kusup tekrar yediği birilerinin, birilerinin de açlıktan öldüğü bir sistemi haşa şeriat Emretmemiştir insanlar Zekatın temel şeyi Gayesi Resulullah'ın Muaz'ı Yemen'e Gönderirken söylediği gibidir Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Zenginlerinden alıp fakirlerine vermek için Allah'ın onlara her sene zekatı Emrettiğini öğret onlara diyor Zenginlerinden alıp fakirlerine dağıtmak Adına Robin Hoodluk diyorsanız o işte Yani adamlar Şeriatı bilmemiş insani akli Fıtri değerlerle ortaya çıkmışlar zenginden alıp fakire vermişler Oysa ki bu iman sahibi müminlerin Allah tarafından aldıkları bir emirdir zaten. Zenginden alıp fakire dağıtmaktır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede de kişinin mülk edinmesinin caiz olduğunu beyan ederken zaten bu konuda ilim ehli ve İslam ehli icma etmişler. وَلِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُ Erkeklerin kazandıkları malda nasipleri vardır. Allah burada mülkü erkeğin kazandığı olarak kendisine nispet etti. وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبْنَا Kadınların da kazandıkları mallarda kendi nasipleri vardır. Allah burada mülkü gene kime nispet etti? Kadına. Ha şeriatta erkek kadın herkes mülk edinebilir. Allah Azze ve Celle ferdi olarak zekat hakkı yerine getirildiği takdirde bu şartla herkese mal kazanmayı, mal biriktirmeyi Allah Azze ve Celle ve Teala ne yapmıştır? Mübah kılmıştır. Ama... Allah Azze ve Celle'nin her mübah kıldığı emredilmiş midir? Burayı konuşmak gerekir Şimdi mübah deyince, şimdi günümüzün bir tane antikapitalist Müslümanlar diye ortaya çıkan sapık zındıkları var. Onlar işte mutezilenin, mecusilerin, zerdüştlerin bu akidesini İslam diye millete getiriyorlar. Bir de sağ olsunlar hiç televizyonda konuşturmazlar. Bir şeytan konuşmaya dursun. Hemen çıkartır insanların önüne konuştururlar. Birazdan millet sapıtsın diye. Çıkmış ne diyor? Komünizm, sosyalizm aslında İslam'dır diyor. Yani küfrü İslam yapacak zındık. Herkes diyor kazançta eşit olmak zorundadır diyor. Oysa ki İslam bunu emretmiyor. İslam zekatın hakkı yani malın hakkı olan zekatı verdikten sonra malı biriktirmeyi caiz kılmış. Ama caiz kılması mübah kılması malı tutmayı övmesi demek değildir. Mesela talak. Allah Resulü diyor ki Allah'ın en sevmediği helal talaktır boşanmadır. Helal ama Allah sevmiyor bir şeyin helal olması onu Allah'ın Resulünün ve müminlerin sevdiğini göstermez. Nitekim Allah Azze ve Celle birçok ayet-i kerimede zekatın haricinde malını infak edenlerden bahsediyor. Zekat zaten olmazsa olmaz. Hatta zekatı terk edenin tekfirine bir kavil vardır zayıf da olsa İslam uleması arasında ama Cumhur'un görüşü doğru olan delile isabetli olan görüş zekat vermeyi terk edenin Kafir olmayışıdır, Allah en doğrusunu bilendir. Meseleyi cem etmek mümkün değil. Evet hadis var, imma ilen nar, imma cennet diyor. Zekat vermeyen biri için Müslüm sahinde rivayet ediyor. Zekat vermeyen biri kıyamet günü gelecek. Ya diyor cennete ya cehenneme. Yani Allah'ın takdirine göre ya cennete ya cehenneme. Bu ne demektir? Allah bunu affeder dilerse affetmez demektir. Demek ki o zaman zekatın vacipliğini itikat etmekle beraber terk etmek küfür sayılmamış. Bu hadise göre. Biz bu hadisten ve cumhur bu hadisten yola çıkarak bu mezhebi ortaya koymuş. Bir takımları da eee malum bildiğiniz ayeti kerime var. "Ve ente tubu ve aqamu salavate uzzeka. Eğer tövbe ederseler şirkten, namazı kılıp zekatı verirseler fe ihwanukum fi'd-din dinde kardeşlerinizdir." Ve Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den Buhari ve Müslim'in sahihlerinde rivayet edilen "Umirtu hatta yashhadu en la ilaha illallah ve yuqimu's <gülüyor> salaha ve yutu'zaka." Ben insanlarla "La ilaha illallah" deyip Namaz kılıp zekat verince kadar savaşmakla emrolundum. Bakın o dönemde hac farzlığı zikretmedi. oruç farzlığı zikretmedi. İşte tekfire gidenler de bu hadisleri delil aldılar. Dediler ki şirkten nasıl insan teberi etmediğinde Müslüman olmayıp kafir oluyorsa, nasıl namazı terk eden kafir oluyorsa, aynı şekilde zekatı da Allah namazla ve şirki terkle beraber zikrettiği için zekatı vermeyi terk eden de kâfirdir dediler. Yani Allah bu içtihatlardan hangisinin isabetli olduğunu en doğru bilendir. Kıyamet günü hüküm verecektir. Özet itibariyle maldaki zekat zaten olmazsa olmazdır, tartışılmazdır ya. Ebu Bekir zekatı vermeyenlere savaşıp öldürdü. Ve hatta onlar tövbeye geldikleri zaman dedi ki sizin ölüleriniz cehennemde, bizimkiler cennette. Biz sizden aldığımız malları ganimet yapacağız siz bizden aldığınız bütün malları geri iade edeceksiniz dedi Ebubekir radıyallahu anh. Bu kadar ağır şartlarla tövbelerini kabul etti. İnfak zekatın dışında ayrı bir şeydir. وَالَّذ۪ينَ يُنْفَقُونَ اَنْوَالَهُمْ Allah Azze ve Celle onlarki mallarını infak ederler, Allah yolunda sarf ederler, Allah yolunda infak ederler. Hep böyle Allah subhanahu wa ta'ala tekrar ediyor. Niye? Tamam mübah mal biriktirmen de o biriktirdiğin mal... Sana nasip olmayacak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğu zaman şimdi Ramazan ayı geliyor. Fitreler, zekatlar, sadakalar, infakların olduğu aydır. İnsanların bu hayırlarda yarıştığı aydır. Ona binaen hani konumuzla alakası olduğu için biraz uzatıyorum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaza duracağı vakit kamet getirildikten sonra bekleyin diye işaret ediyor. Evine gidiyor, geri geliyor. Namazı kıldırıyor. Namazı kıldırdıktan sonra, selam verip çıktıktan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, ben evde iki tane hurma vardı, korktum ki namazdayken onlar evimde bekliyorken ölürüm, gittim onları Allah yolunda tasadduk ettim, ondan sonra namaza geldim diyor. Allah Resulü'nün elindeki malda ne kadar Allah'tan korktuğunun delilidir bu. Ademoğlu, fıtratı itibariyle Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste olduğu gibi, Uhud dağı kadar malı olsa, Allah'tan bir Uhud dağı kadar mal ister yine. Ve ayeti kerimede diyor ki insanların istedikleri insanlara verilseydi birbirlerinin kanlarını ve mallarını isterdiler. Bak istedikleri şey mal birbirlerinden. Allah'a her, her istediğini verseydi insanlara birbirlerinin malları ve kan. Ancak Allah'tan korkan mala Allah'ın ve Resulünün verilmesi gerektiği kadar değeri veren insanlar bunda afiyette kalmışlardır ve kurtulmuşlardır. Aksi dünyayla yok olmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselamın hadisinden algılamamız gereken nokta şurasıdır kardeşler. Ahmaklık o şeydir ki insanın yemediği maldan dolayı Allah'a hesap vermesidir. Yani ben yılda 100 milyar kar ederek para kazanan ve kenara 100 milyar koyan bir tüccarım. Bunun da zekatını veriyorum. Zekatı 10 milyar, 5 milyar, 20 milyar, ben bol bol veriyorum, 30 milyar veriyorum, 70 milyar kenara atıyorum. Diyorum caizdir kenara koyuyorum. Birinci sene 70 milyar, ikinci sene 70 milyar, üçüncü sene 70 milyar. Benim malım artıyor da artıyor. Ev alıyorum, arsa alıyorum, yatırım yapıyorum, ticaret açıyorum. Her biri para getiriyor. Ve bir gün aniden ölüm meleği gelip ruhumu alıp götürüyor. Ben malı yiyemiyorum, din günü hepsinin hesabını vereceğim. Sonra benim mirasçım alıyor benden, o da kendince yiyecek veya yemeyecek, o da aynı malın hesabını verecek. Bak iki kişi yiyemediler malı, ikisi de aynı malın hesabını Allah'a verecekler. İnsan akılla düşünse, fıtratla düşünse, basiretle düşünse gerçekten maldan daha büyük bir bela yoktur insanoğlu için. Allah sahabeyi sevdiği için onlara dünyayı vermemiştir. Onlar da aza kanaat edip Allah'la, Allah'ın diniyle razı olmuş, mutmain olmuş. Onlar Rablerinden razı, Rableri de onlardan razı bir şekilde Rablerine gitmişlerdir. اِرْجِعِ لَا رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَدْخُلُوا فِي عَبَادِي وَدْخُلُوا جَنَّةِ Allah mutmain olan nefse bunu dedi. Sen Rabbinden, Rabbin senden razı bir şekilde Rabbine dön ve cennetime gir. Kullarım arasına katıl. Allah Azze ve Celle, Subhane ve Taala kitabında kişinin... Mal biriktirmesini mübah kılmakla beraber sürekli ama sürekli ne yapmıştır? İnfaka teşvik etmiştir. Resulullah infaka teşvik etmiştir. Sahabe böyle yaşamıştır. Osman Tebük seferinde 10 bin tane askeri giydirmiştir. Bir tane mücahit, iki tane mücahit giydirmek değil. Bugün bir tane mücahit giydirmen için 3 bin dolar, 2 bin 500 dolar bir para ortalama cebine koyup göndermen lazım. Çarpın 10 binle, çıkan rakama bakın. E tamam ben 10.000 kişiyi giydirdim bitti demedi ki Osman yani. İnfak bununla mı bitti? Osman ertesi sene gene o kadar infak etti. Ertesi sene gene, ertesi sene gene gene gene. Ebu Bekir ailesine Allah veresinden başka miras bırakmadı. Herkes düşünür evladım çocuğum. Hepimizin babası da bu korkularla öldüler. Ben 6 senedir babası vefat etmiş bir çocuğum. Allah'ım da olsun, ölmedim ama babamın korkusu vardı. Benden sonra çocuğum aç kalır korkusu vardı. Ama ölmedim. Yaşıyorum. Sıkıntım da yok elhamdülillah. Her birimizin bu korkuları her birimizin babasında vardı zaten. Ama Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bu korkuların şeytandan olduğunu bizim evlatlarımıza bırakmamız gereken iki tane önemli mirasın olduğunu söylüyor. Bir din, iki güzel ahlak. Din ve güzel ahlak. Baba bunu evladına miras bıraktıysa ona en büyük mirası bırakmıştır. Geri kalacak dünyevi miras, evler, arabalar, inan çocuk çok böyle miras, mal bırakan insanların evlatları o malın kıymetini bilmemiştir. Har vurup harman savurmuştur. Harama harcamıştır. O yüzden şeytan sağdan yanaşıp bununla korkuttuğu zaman ona bir tükürür. Özet itibariyle İnsanların mülkte ortaklığı söz konusu İslam'da değildir. Herkes kendi kazandığı malı vardır, onun zekatını vermek zorundadır, zekatın dışında da infak etmek zorundadır. Dolayısıyla bugünkü komünizm ve sosyalizm inancına sahip komünist ve sosyalist kafirler, yani bir adam hem Müslüman hem komünist olmaz, hem Müslüman hem sosyalist, komünist, yani bunlar mümkünatı yok yani. Adam komünistse kafirdir, sosyalistse kafirdir, hepsi kafirdir. Zaten komünistler, sosyalistler bizim akrabalarımızdan iyi tanıyorlar bizi. Kim olduğumuzu iyi biliyorlar zaten. Bu tarz insanlar mecusilerin bu, bu dönemdeki uzantılarıdır. Az önce bahsettiğim e, mezlek denen bu adamın mezhebine giden insanlardır. Bunlar Allah'a ve Resulüne küfür etmekten başka bir şey değildir. Allah Azze ve Celle'nin nehyettiği ve yasakladığı şey... Mallar ve mülkler konusunda şudur ey kardeşlerim. وَلَا تَأْكُلُوا اَنْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Mallarınızı aranızda batılla yemeyin. Nedir batıl? Şeriatın yasakladığı satışlar. Mesela faiz öyle mi? Mesela faiz. Allah Azze ve Celle bunun malın birbirimiz arasında batılla yenmesi olduğunu beyan ediyor. Niye düşünün ben 1 milyar borç almışım faizi gele gele olmuş 10 milyar. Yanında sıfırlar var sayamıyorsunuz 10 milyar. Ya yazık günah değil mi bana ben parayı sokakta bulmuyorum ki değil mi? Allah Azze ve Celle zulmü kaldırmış ahmak insanlar görmüyorlar bunu. Bugün sen faiz yiyorsan yarın senin çocuğundan faiz yiyecek başkaları. Bana dokunmayan bin, yılan bin yaşasın felsefesi kafirlerindir. Müslümanlara ait değildir. Onu herkes kafasından atsın kenara. Bugün ona faizle zarar veren aslında bize zarar vermiştir. Evlatlarımıza, torunlarımıza yarım verecektir. Bu Müslüman bunun bilinciyle yaşar. Allah sadece alışverişlerimizde haram olan alışverişleri yasaklayarak malları batılla yemeyi ne yapmıştır kardeşlerim? Yasaklamıştır. Gene bu mecusilerden öyle taifeler var ki hurramiyye denen, bunlarda bâbek el hurramiyye denen bir adamın etbaaları var. Yani bu adamlar ne peygamberliğe inanıyorlar, ne haram var, ne helal var. Zaten bu zerdüşlerden şimdi Suriye'de çok vardı. Allah hamdolsun patlattılar kardeşler onların ibadethanelerini. Ellerine sağlık, elleri dert görmesin. O şirk yuvalarını da kaldırdılar. Bugün tabi uzantıları da var. Yani kim var? Bugün mesela özellikle Kürt halkını Türkiye topraklarında yaşayan, Kuzey Irak'ta ve Suriye'nin kuzeyinde yaşayan Kürt halkını da Gerçekten kendi Kürtlüğünü asıl itibariyle, cinsiyet itibariyle bilen birçok taife de kullanmaya çalışıyor. Nasıl? Ben çok insanla karşılaştım. Bizim atalarımızın dini mecusiliktir diyor. Adam doğru söylüyor. Yani geçmişe bakıldığı zaman zaten Kürt halkı, Pers halkının uzantısı bir kabiledir zaten. Göçebe olarak tarih boyunca yaşamışlardır. Onlar bir dönem zerdüşlükle ve mecusilikle tanışmışlardır. Zaten o yüzden... Mesela bugün Türkiye'de var olan PKK zihniyetinin ve ona benzer solcuk yapılanmaların bunların her birinin insanları bu akıma, bu inanca çağırma sebebi de budur. Komünistlerle bu tarz işte bu yapılanmanın, zerdüşçenin yakınlaşma sebebi de budur. Çünkü zaten geçmişten kardeşler, aynı mezhep üzereler, aynı dinin farklı kolları, farklı izipleri. Dolayısıyla asıl olan Allah Azze ve Celle'nin bize caiz kıldığı gibi, bize meşru kıldığı gibi İnsanların her birinin mülk edilmesidir. Komünistlerin, sosyalistlerin dediği gibi herkesin her şeyde ortak olması demektir. Demek değildir. Bu ütopyadan başka bir şey değildir. Yani vakada tatbiki asla ve asla olmaz. Şimdi hep anlatıyorlar ya kardeşçe, barışçıl yaşayalım, kimse kimseyi öldürmesin ama öyle diyenler öldürüyorlar zaten. Senelerdi bak patladı, bak şimdi haberlerde konuşuyorlar. Diyor ki Maliki zaten kendi sonunu ekmişti, sünni halka diyordu. Bir tane akıllı diyor ki televizyonda, Diyor Musul diyor fethedildi de diyor Musul halkı diyor niye işidi istemesin diyor bu olayları Musul'da başlatan şey iki tane Maliki askerinin iki sünni kıza tecavüzüdür hastanede diyor. Halk diyor niye istemesin diyor adam doğru söylüyor bu olayları patlatan bazı etkenler var bu etkenlerin varlığı da dediğimiz gibi insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde var olan. E, sosyal hayatlarında birbirlerinin hak ve hukuklarını gözetmek noktasındaki aşırılıklardır, azgınlıklardır. Allah da bunları gerek mal yeme konusunda gerek başka hukukların her birinde de haddi aşmayı, azgınlığı hepsini Allah subhanehu ve teala azze ve celle yasaklamıştır kardeşlerim. 34. vasfı cahili ehlin inkarun nübüvveti nubuvvet, e, yani peygamberlerin peygamberliğini inkar etmeleridir. Bunlarda dediğimiz gibi azdır. Tıpkı dehriler gibi, ateistler gibi. Allah Azza Ve Celle bunlardan bahsederken diyor ki Ula ikelledin Allah peygamberleri zikrediyor Allah hepsini anlatıyor diyor ki onlar Allah'ın hidayet ettikleridir. Fe Huda humuk Sen onların hidayetine tabi ol. Kulla eselukum alehi acira de ki ben hiçbir ecir mükafat bunun karşılığında istemiyorum. Inhu ailladikra alemin işte bu alemlerin her birine zikir olarak gelmiş şeydir. Burada Allah Azze ve Celle ayet uzun ben hani tamamını okumadım. Öncesinde peygamberleri zikrediyor. Zaten bu konu dediğim gibi çok üzerinde durulacak, uzun uzadıya açılacak bir mesele değil. Bugünkü son madde ve biraz daha üzerinde durup açmaya gayret edeceğim konu 35. özellik. O da cuhudur kader, kaderi müşriklerin ve cahiliyelin inkar etmeleri. وَاَحْتِجَاجُ لَهُ عَلَى اللّٰهِ Bununla da Allah'a karşı hüccet getirmeleri ve tuşar Allah'ın bir bi ile, Allah'ın kaderiyle de Allah'ın şeriatına muhalefet etmeleri, karşı durmaları. Şimdi bakın Muhammed bin Abdulvahab Rahim olan bu 35. esasta vasf ettiği şey aslında birkaç meseleyi içerisine alıyor. Biraz sonra mesela 2-3 madde sonra gene kaderin farklı mertebelerini zikredecek. Yani cahiliye ehlinin kader konusunda düştüğü farklı hataları zikredecek. 3-4 tane farklı mertebe zikrediyor. Bunların her birisi aslında tek bir başlıkta toplanır. O da kadere iman. Biliyorsunuz kadere iman imanın altı şartından bir tanesidir. Hayrı ile şerli ile beraber Allah'ın kaderine iman etmektir. Yani bu olmazsa olmazdır. İtikadın aslıdır. Bütün peygamberlerin dinindeki ortak şeydir bu. Kader Arapça lügatinde bir şeyin ölçüyle ihata edilmesi, sınırlandırılması demektir. Kapsanması demektir. Şeriat'a bakıldığı zaman huve taalluku ilmulllahi ve iradetihi ezelen Allah'ın ilminin ve iradesinin ezeli olarak bil olan her şeye kable vucudiha olmadan önce var olan her şey ezeli ilmiyle beraber ve iradesiyle beraber kendisine bağlamasıdır. Şer'i olarak yapılan kadere birçok tanım var. En güzeli olarak bunu naklediyoruz. Onlar arasında yapılan ortaya konulan Çünkü Kader öyle bir şey ki kardeşler birçok kavim bu konuda sapmıştır. Hatta İmam Ali'siz şöyle şu sözlerle söylüyor bunu. Diyor ki "Vel vekuf ala asira illa ala men Teala." Kaderin sırrına muttali olmak Allah'ın kendisini muvaffak kıldığı, kolaylaştırdığı bir avuç az insandan başkasına zor gelmiştir. Ayaklar bu konuda kaymıştır. Kader Allah azze ve celle'nin gizli bir ilmidir kardeşler. Kaderi İbnül Kayyum anlatırken diyor ki, məllem yüminal kadar felsefeci Müslümdir. Kaderi iman etmeyen adam Müslüman değildir. Kadlebi ise cilbabu şirki. Burada hatta biraz alay ediyor. O diyor şirkin cilbabını giymiştir. Cilbab bu giyilen elbise var ya Araplarda kadınların giydiği elbise. Onu kastediyor. Diyor ki o şirkin cilbabını, elbisesini üzerine giymişti. Kaderi inkar eden adam. Bu hala fi kuntu billah kad enzal ala rusuli. Bu kader meselesi Allah'ın bütün kitaplarında, bütün peygamberlerine indirdiği apaçık meselelerden bir tanesidir. Özet olarak kader konusuyla alakalı bunları anlatmakla beraber tafsili bilgi isteyen kardeşlerimiz olabilir. Onun içinde Türkçe tercüme edildi İbnül Kayyim'in bir kitabı var. Bu mesele üzerine yazdığı Şifa ve alil fil qada'i ve'l-kadar ve'l-hikmetu ve't-ta'li. Yani kaza ve kader hakkında hastalığı defedecek şifa ve e, hastalığı giderecek hikmet diye bir kitap yazmış. Bu Kalbin İlacı diye, diye ismiyle tercüme edildi. Orada olsun gerek iki hicret yolu o da Türkçe'ye tercüme edildi. Onun da kader bölümü vardır kardeşler. O kitabı da okursanız Ehl-i Sünnet vel cemaat Kader hakkındaki genel inancına vakıf olabilirsiniz. Tafsilatıyla beraber. Ama özet olarak Ehl-i Sünnet vel Cemaat kaderi dört mertebede saymışlar. Bunu zikredip bitiriyorum inşallah. Dört mertebede zikretmişler. Kaderin birinci mertebesi bunu unutmayın. İlmidir Allah Azze ve Celle'nin her şey olmadan önce onu bilmesidir ezelde. Ayet-i kerimede diyor ki Allah her şeyi bildi. Şimdi şey kelimesi derken sade mustakbel olmaz değil mi? Yani gelecekteki şeyler değil. Şey dediği zaman o zaman geçmiş gelecek hepsini içerisine alır. Dolayısıyla ezeli olarak bilmesi olmazsa olmazdır. İslam tarihinde kaderilerin ve cebrilerin yolunu takip eden zındıklar bunu inkar etmiyor. Kaderiler inkar etmiş. Cebriler değil de. Kaderilerden bir taife ne demişler? Allah sen evlenene kadar kiminle evleneceğini bilmez. Bu asrın kaderi kafirleri var. Mustafa İslamoğlu ile Abdülaziz Bay'ındır. Onlar da aynısını söylüyorlar. Allah biz seçene kadar kimle evleneceğimizi bilemez. Biz seçtikten sonra bilir ve takdir eder diyorlar. Bu geçmişteki kaderi kafirlerin söylediği sözün aynısıdır. Birinci mertebesi kadere imanın ilimdir. Yani Allah ezeli olarak olacak her şeyi bilmiştir. İkinci mertebesi kitabedir. Hepsini Allah yazmıştır. Allah'ın ilk yarattığı eşyalardan bir tanesi kalemdir. Allah kaleme yaz demiştir. O da ya Rabbi neyi yazayım dediğinde kıyamete kadar olacak her şeyi yaz demiştir. Ve kalem kader dediğimiz o şeyi Allah'ın o ilmini kitabe yazı, yazıya dökmüştür. Yani Allah bilmiştir. Allah yazmıştır. Üçüncü merte mertebesi meşi Dilemek Allah dilemiştir. Kader de olmazsa olmazdır. وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا e اللّٰهِ Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Allah bize hayrı kolaylaştırmadan biz hayrı yapamayız. Allah bize şerri kolaylaştırmadan biz şerri yapamayız. E o zaman Cebriye'nin dediğini mi diyeceğiz? He? E kolay işleri yapan yani hayır işleri yapan o zaman zorlanarak yapıyor. Kötü işleri yapan da zorlanarak yapıyor olur haşa. Haşa şeriatın nasları bunu ortaya koymaz. Ama Allah Azze ve Celle'nin eğer dilemesi sadece bizim dilediğimizi yaratmak olsaydı Allah kullarına hizmet eden, kölelik yapan bir merci olurdu haşa. Hatta e, e, El Farku Beyne Fırak adlı kitabın yazarı Kadı Abdülkahar El Bagdadi bu kitabında bir kaderiyle Kaderilerin fırkalarını anlatırken bir kaderiyle yaptığı konuşmayı anlatıyor. Diyor ki bak eğer sen dile dersen bize maturidilik ve eşarilin pisliği kalıntısı olarak çocukta, çocukluktan beri camilerde ne öğretildi? Biz istedik Allah da yarattı. Biz diledik Allah da yarattı. Yani yoksa Allah dilemedi yani. Yani biz istediğimiz için Allah yarattı. Hep böyle öğrettiler. Abdülkahar el Baghdad böyle diyen bir sapıkla konuştuğunda diyor ki o zaman senin inandığın Allah kuluna itaat ediyor. Yani ben zina istiyorum Allah yaratıyor. Oh. Ben hayır istiyorum Allah yaratıyor. Ben ne istiyorsam haşa Alaaddin'in cini gibi ne diyorsa onu yapıyor haşa. Öyle olsaydı bu Allah'a noksanlık olurdu. Abdülkahar el-Baghdadi bu soruyu kaderiye sorunca diyor ki öyleyse öyledir. Öyleyse öyledir diyor kafir. Diyor ki ben şahitlik ediyorum ki sen Allah küfreden bir kafirsin. Bunu Abdülkahra'l-Baghla'da El -Fark, Fırak adlı kitabında naklediyor. Bu sapıklık yani bu küfür şimdi çıkmamış geçmişte vardı. Dediğimiz gibi bizim dilememiz Allah'ın dilemesinin önüne geçemez asla ve asla. Ama bu demek değildir ki biz tiyatro oynuyoruz. Elimize roller verilmiş başka bir şey yapamıyoruz demek değildir. Allah Azze ve Celle bize seçme hakkı vermiştir. Allah kime Hayır ve hidayet dilediyse ona seçimlerde hayır olanları kolaylaştırmıştır. Kime de sapıklık dilediyse seçimlerde o kötülükleri de onlara ne yapmıştır kardeşlerim? Kolaylaştırmıştır. Ve dördüncü özelliği kaderin yani dördüncü mertebesi birincisi ilim, ikincisi kitabe, üçüncüsü dilemek, dördüncüsü de yaratmaktır. Dördüncüsü yaratmaktır. Yani Allah bildi, Allah yazdı Celle Celaluhu. Sonra diledi ve yarattı. Allah yaratmasa ben zina yapmak istesem de yapamam. Allah yaratması gerekiyor ki. O yüzden biz ne diyoruz? Kadere iman ederken hayrı ve şerriyle kadere iman ediyoruz diyor. Doğru mu? Zina yaratan Allah. Şirki yaratan da Allah. Ama Allah kullarının küfrüne razı Allah kullarının küfrüne razı olmaz. Yani bir kimsenin bir işi yapması ona rıza gösterdiğine delalet etmez bazen. Allah Azze ve Celle'nin de bunları dilemiş ve yaratmış olması ne yapmaz? Dediğimiz gibi Allah'ın rızasını göstermez. Bunda hikmetler vardır. Allah Subhanahu Wa Ta'la'nın bildiği bizim bilmediğimiz. Dediğim gibi kader konusu uzun. İlerideki birkaç mertebe de gelecek. Oralarda biraz daha bu konuya gene farklı noktalardan değinmeye gayret edeceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden... Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. وَاخِرِ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَلّٓا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ